Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Greenpeace Akdeniz'in hazırladığı hava kirliliği modellemesi, kömürlü termik santrallerin sadece bulundukları şehirler için değil, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de nasıl bir sağlık sorunu oluşturduğunu ortaya koydu. Modellemeden yola çıkılarak hazırlanan simülasyon, kömürlü termik santrallerden salınan partikül maddelerin tüm Türkiye'ye yayıldığını gözler önüne serdi modelleme Sağlık ve Çevre Birliği'nin yani yılın hazırladığı Türkiye'de kronik kömür kirliliği raporunda yer alan 100 MW ve üzeri kurulu güce sahip 28 kömürlü termik santralin neden olduğu partikül madde yani PM 2,5 kirlilik dağılımını inceledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen bir madde olarak tanımlanan PM 2,5'un Greenpeace tarafından 2020'de gerçekleştirilen bir modellemede Türkiye'deki çocukluk çağı astımı ile bağlantılı olduğunu ortaya konulmuştu. Özellikle kömürlü termik santraller PM2.5 kaynaklarının başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı rehberler partikül maddelerin boyutlarına göre günlerce havada asılı kalabileceğini ve hava koşullarına bağlı olarak binlerce kilometre mesafe kat edebileceğini gösteriyor. Nitekim Çin'de 2015 yılında yapılan bir çalışma PM2.5'un ülkedeki hava koşullarına bağlı olarak gözlem yapılan 2 gün içerisinde 2000 kilometre uzağa kadar taşınabildiğini gösteriyor. Temiz Hava Hakkı platformu, Dünya Astım gününde astıma davet çıkaran kömürlü termik santrallerin kapatılması çağrısında bulundu. Bugün termik santrallere izin vermeyin demek için çok doğru bir gün, dedi. Platform, özellikle Türkiye'de çevre yatırımlarını tamamlamadan çalışan termik santrallerin, astım riskine arttırdığını vurguladı. Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Buket Atlı, tanınan 6 yıl boyunca çevre yatırımlarını tamamlamamış olan kömürlü termik santrallere 2 yıl daha ek muafiyet verecek yasa teklifi 2019 yılında toplanan 100 bin imza ve sivil toplum kuruluşlarının tepkileri sonucunda veto edilmişti. Ancak 2020'de kapatılan santraller, çevre ve halk sağlığı için yapmaları gereken yatırımlar tamamlanmadığı halde tekrar açıldı ve çalışmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Atlı, halk sağlığını korumak amacıyla santrallere daha fazla muafiyet verilmeyeceği söylenmiş olmasına rağmen, gerekli yatırımlarını tamamlamamış santrallere geçici izinler ve ekspireler verilerek havamızı kirletmelerine göz yumuluyor, dedi attı. Santrallerin bacalarından çıkan emisyonların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürekli izlendiği belirtiliyor. Fakat Kahramanmaraş, Manisa ve Kütahya gibi illerimizden vatandaşların çektiği ve gözle bile görülebilecek kadar koyu renkli dumanların çıktığı videolar var." dedi. İklim Liderleri Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni iklim hedeflerini açıklaması ve geçen Eylül ayından bu yana açıklanan diğer taahhütlerle İklim eylem takipçisi olan Climate Action Tracker'ın küresel ısınma tahminleri 0.2 santigrat azaldı. Paris anlaşmasına yönelik taahhütler ve hedefler doğrultusunda 100 yıl sonuna kadar ısınmanın 2.4 santigrat olacağı görülüyor. Net sıfır hedeflerini açıklayan ABD için veya benzer iklim hedefleri açıklayan ancak henüz bunları resmi olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasyona sunmayan diğer ülkeler tarafından da bu hedeflerin tam olarak uygulandığı varsayılırsa yani imser hedefler senaryosuna göre 2100 yılına kadar küresel ısınma artışı 2 santigrat dereceye kadar düşebilir. Küresel sera gaz emisyonlarının %73'üne neden olan 131 ülke net sıfır hedeflerini benimsedi veya planlıyor. Ancak buna güvenmek tehlikeli. Zira şu anda 1.1 santigrat dereceye geldik bile 2 santigrat derece tam bir felaket anlamına geliyor. Fransa'da iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı önlemeye yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısı da ulusal mecliste kabul edildi. Güzel haber. Ulusal mecliste haftalardır tartışılan iklim yasası tasarısı 77'ye karşı 332 oyla kabul edildi. Tasarı trenle 2,5 saatten az sürede seyahat imkanı olan yerler için uçuşları kaldırıyor. Çevreyi tahrip edenlere yönelik yeni düzenlemeler var. İklim kriziyle mücadelede Fransa'da karbon emisyonlarının 2030'a kadar 1930 yılı seviyelerine göre %40 azaltmayı hedefleyen tasarının Haziran ayında Senato'da ele alınması bekleniyordu. Diğer yandan kampanyacılar yasa tasarısındaki önlemlere karbondioksit salımında kısıtlı etkisi olacağı ve yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiriyorlar. Ancak en azından gördüğünüz gibi Fransa'da, Avrupa'da, bütün dünyada hareket var. Ama maalesef hala Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na imzalamış değil. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans, düşük karbonlu bir ekonomi yaratmanın maliyet ve faydalarını adil bir şekilde paylaşmak için sosyal politika ve iklim politikası birleştirilmezse dünyanın popülist politikalarının ve fosil yakıt çıkarları tarafından ateşlenen, işlerini kaybetmekten korkan insanların ...tepkisiyle karşılaşılacağını söyledi. Temmermans, bu sadece acil bir mesele değil, zor bir mesele. Ekonomimizi dönüştürmeliyiz. Çok büyük faydaları var. Ancak bu büyük bir zorluk. En büyük tehdit ise sosyal kısmı. Bunu düzeltmezsek çocuklarımız su ve yiyecek için savaşacaklar dedi. Temmermans, Guardian'a verdiği röportajda ister fosil yakıtlarda, ister geleneksel ekonomik çerçevelerde olsun... ...menfaatlerin etkilendiğini gördükleri için değişiklik istemeyenler arasında...